Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar Mithat Bey günaydın Günaydın Can ee, Ömer Madra bugün bildiğiniz üzere yok ee, bu hafta evet. içerisinde de olamayacak Önümüzdeki hafta içerisinde de ufak bir ara verebilmemiz mümkün olabilir hafta içerisinde Onu cuma günü zaten dinleyicilerimize de tekrardan duyurmuş olacağız. Ama bugün aynı şekilde devam ediyoruz. Ee, galiba bir ön, biraz önce konuştuğumuz üzere, yayından hemen önce konuştuğumuz üzere... ...bir Pınar Selek davası başlıyor. Ee, evet. Yeniden başlıyor. Bu konu hakkında bir giriş yapabiliriz galiba. Evet, önce tabii Ömer abiye çok geçmiş olsun diyelim. Ee, seninle yürütmek zaten güzel olur ama... tesisine çok alışmışız. <gülüyor> evet. ee, i̇nşallah bir an önce iyileşir. Yine hep birlikte e, programlarımızda kaldığımız yerden devam ederiz. Kınar Selek davası çok tipik bir e, Türk yargısı vakasıdır. E, tipik kötü vakalardandır. E, bir kere düştünüz mü kurtulmanızın mümkün olmadığı e, çok e, kuyruk, e, karanlık kuyularındandır Türk yargı tarihinin. Böyle bir kuyu böyle bir kuyu geleneği vardır bu tarihte ve şimdi de Pınar Senek buraya çekilmek isteniyor. Davanın ayrıntılarını aktarmak şimdi programımızda gerekli evet. değil çünkü zamanımızı alır. Ayrıca hani hakikaten uzun bir hikaye gitgellerle dolu falan. Ama e, şunu söyleyelim e, Yargıtay ceza gelişi yargıtay, evet ceza gelişi kurulunun çıkan falan kararlara baktığımızda e, şüphe sanıp neyine yorumlanır ilkesi en başta çok açık bir şekilde ihlal edilmiş. Çünkü burada e, Mısır çarşısında patlayan şeyin Bomba olup olmadığına dair e, kesin bir veriyor. Hatta ilk olay yeri tutanağı zaten bomba değil, e, gaz sıkışmasından kaynaklanan bir patlama olduğunu söylemiştik. An sonra da defalarca bu yönde raporlar alındı. Şimdi her şey bir yana sadece hukukken baktığımızda bile e, bu e, davada karşı raporlar da çıkarıldı üretildi. O raporu üreten adli tıp e, kurulu başkanı da daha sonra açıklama yaptı biz e, burada bomba patladı demedik dedi falan. E, ortada en azından tanıtlanmamış bir durum var. En azından bir şüphe var. Ve ceza hukukunun e, evrensel kuruluk kuralıdır. Hatta hukukun evrensel kuralıdır. E, şüphe e, sanık beyni şüphe varken e, ceza mahkumiyeti e, verilmez. Yani e, ceza e, hukukunda hüküm ve mahkumiyet hükmü vermek için kanıtlanmış olması gerekiyor o fiilin. Şimdi buna rağmen neden böyle bir e, süreç izleniyor? Hatırlayalım tabi Hrant Dink meselesinde de benzer bir şey olmuştu. Yani bilirkişi raporları vardı kamuoyunda işte herkes anlatmaya çalışıyordu isyan ediyordu hatta ya burada Türklüğe hakaret bulamazsınız siz ama hayır ısrarla buldular şimdi ben tabii Pınar yapılmış bir söyleşiden bir bölüm okuyacağım ki o kuyu biraz önce sözünü ettiğim karanlık kuyu çok iyi tarif ediyor evet. aynı şey Hırat'ın da başına geldi yargı eliyle diyor ki Oyunu kuralıymış. Öğrendim. Pınar diyor bunları. Eğer şifreyi yüksek sesle söylemeye çalışırsan suçlu ilan edilirsin. Üstelik suçun şifreyi yüksek sesle söylemeye çalışmak olmaz. Tam da senin karşı durduğun, mücadele ettiğin bir tutum sana mal edilir. Örneğin bir rahibeysen fahişelik yapmakla suçlanırsın. Hayatını İslami değerlerin canlı tutulmasına adamış bir insansan boynuna içki ya da uyuşturucu tüccar yaftası asılır ya da bir anti olarak sorarak bombacılıkla suçlulursun. Ama şiddet karşıtı olan, hayatını şiddete, mülitarizme ve tüm savaşlara karşı mücadeleye adımış bir insanın katliam olarak topluma tanıtılması korkunç bir şey diyor. Şimdi e, yani kendisini e, daha iyi nasıl tarif ederdik bilemiyorum ama gerçekten Türkiye algısının kara kuyusu e, tam da öyle bir şey. Hani e, Pınar e, şiddet karşıtlığı, e, militarizm ve benzeri konularla hayatını geçirmiş bir sosyolog e, Ve şimdi kendisine katliam sanığı hatta suçlusu muamelesi yapılıyor. Aynı Şehir da yapılmıştı. E, Türk e, Türk hakaret ettiği ve Türk düşmanlığı yaptığı e, sonuçta yargı kararıyla kendi Şey, boynuna bir yaftan sığmak istendi ve en çok bundan incindi. Çünkü hiç yapmadığı şeyin tam karşı çıktığı şeyin bu olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Yani Türkçe'ye hakaretten değil tam tersinden zaten hani dem vuruyordu hayatını da bununla geçiriyordu. Bu Karakuyu e, meşevesi e, Gelip başka örneklerle de çoğaltılabilir ama e, bu Karakuyu'nun pınarı yutmasına izin vermemek gerekiyor. Evet. Ne yapılır ne edilir bilemiyorum ama yarın duruşması var. E, keşke yetişebilseydim en azından orada Çağlayan Alt Diyesi'nde 13'te başlıyor saat 13'te. Orada olmak isterdim ama e, maalesef olamayacağım. Olabilecek bütün dinleyicilerimize e, bir dayanışma örneği olarak. Oraya gitmelerini tavsiye ederim. Daha doğrusu oraya gitmelerini isterim doğrusu. Evet, bahsettiğiniz bu kuyu geleneği aslında bu yakın bir zaman içerisinde kendini hatırlattı. Özellikle bu 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklanan raporlarda bu geleneklerin, kuyuların dibinde biten geleneklerin aslında ne şekilde devam ettiği, ne şekilde artarak da devam ettiği bir şekilde gözlerini serildi galiba. E, o da var tabi şey can, pardon. E, şöyle diyelim e, şimdi işkence iddiasında bulunuyorsan e, bu Türkiye e, polis geleneğinin e, önemli bir parçasıdır e, sen işkence gördüm diye e, şikayette bulunuyorsan suçlu bulunuyorsan polis kendisine mukavemet ettiğin ve görevini yapmayı engellediğin sana e, dava açar. Sonuçta e, mesela polis dayağı ses konusu olduğunda da aynı muhakkû olursun. Ee, şey bu da e, bir başka kuyu, e, kara kuyu e, geleneği insan hakları, ihlalleri açısından karşımıza çıkar önemli bir şey. E, sonra e, tabii kara kadına karşı şiddet e, diye başlıklar duyurduğumuz, okuduğumuz olaylar var. Orada da bambaşka e, bir acılı e, gelenek sürüyor bürokraside poliste. Aslında bu kadar kampanyaya rağmen hala e, mülki amirlerin ve polis şeflerinin e, kadınların e, şikayetlerini dikkate aldıklarını, ciddiye aldıklarını söylemek mümkün değil. Evet. Bu da çünkü toplumun kara artık. Yani sadece bürokrasinin, sadece yargının kara olan yerler var. Ama bir de bütün toplumun kara kuyusu olan yerde bu şiddet, kadına karşı şiddet ve bunun içten içe ya hoş görülmesi, ya onaylanması ya da yadırganmaması. Evet. Ama aynı zamanda bugün mesela Radikal Gazetesi'nden, dün de karakolda sırayla dayak mahşetiyle İsmail Saymaz'ın haberiyle çıkan bir haberi vardı. Bugün o evet. haberin devamı var. İstanbul Valisi'nde bir takım açıklamaları olmuş. işkenceye karşı açık konuşmuş. Taviz yok demiş. E, i̇şkenceye sıfır tolerans değişmez. Kadına karşı, şi kadınla şiddete karşı 24 saat mesaideyiz. Taraftar yasağına da karşıym demiş ki. Taraftar yasağı konusunda Uğur Vardan da şu şekilde konuşmuş. İki kez hayatımda gaz yedim. İkisi de maçtaydı. Yani böyle bir durum var yani. Bunlar bu üç mesajın içerisinde işkenceye karşı sıfır tolerans, kadına şiddet ve taraftar yasağı olduğundan bahsediyoruz. Ama... Bugün içerisinde Ömer Madra yokken okudum haberlerin neredeyse tamamı bu konuyla alakalıydı. Evet. Evet hakikaten öyle. Zaten hani bir başka geleneğimiz de Kara gereneğimiz de bugün oradan devam edelim. Çok ustaca inkar ve çok ustaca yalan söyleyebiliyor olmamızdır. Galiba toplumda da var bu. Çok masum. Görüntüler altında da yalan söyleyebiliyoruz. Ee, çok kaba saba görünür halde de yalan söyleyebiliyoruz. En pişkin yalanları da e, devlet bürokrasının içinde olanlar ya da devleti yönetenler de söyleyebiliyoruz evet. ama ben e, Türkiye'deki sisteme bir zamanlar hani uzun uzun e, bir şeyler yazarak yalan sistemi demiştim ama Bir de yalan toplumu olduğumuzu eklemek lazım burada gerçekten. Bu yalanın da kaynaklarının e, kendimizle, tarihimizle yüzleşmeyi becerememek olduğu e, altını çizmeye çalışıyorum sürekli. Yani e, yüzleşmeyi dikçe ve yüzleşmeyi beceremedikçe e, dönüp dolaşıp e, başına geldiğimiz kara kuyu yalandır. E, hani bu e, şeyin hani, mutlu muydu şeyi varlığınıydı evet evet e, onun da hani bunları söylerken yalan söylediğini e, iddia etmiyorum şunu demek istiyorum olayları inkar etmek de e, veya başka türlü göstermek de bizde bu yalan sisteminin bir uzantısıdır. Şimdi, gerçeklik Valinin e, söylediği gibi değil tabi e, gerçeklik e, hani Ee, her gün önümüzde yaşanan olaylarda e, yansıma buluyor. Hakikat de Vahin'in söylediği gibi değildir. Yaşadığımız olayların hakikati de başkadır. Hakikati biraz önce söylediğim yerdedir. Yani yalan üzerine kurulmuş ve şiddeti olağanlaşmış bir toplumda yaşadığımızı görmek. Hani Edip Cansever'in bazen senin hani, sabahtan beri okuduğum haberleri toplarsan uygun düşecek bir dizesi vardır başlık olarak. Aslında neredeyse her gün aynı şeyi yapıyorsunuz senle Ömer abi. Yani o haberleri derleyip baktığında mendilde takan sesleri şiiri hep akla geliyordur. Yani en azından bu tür durumlarda benim aklıma geliyor. Yani dağılmış pazar yerlerine benziyor memleket diye bir dizesi var. Evet, evet çok doğru. Ee, öyle işte yani bazen hakikaten dağılmış pazar yerine e, bazen değil o kadar çok dağılmış pazar yerine benziyoruz ki bu e, nereden baktığımıza bağlı. İhlaller, e, acılar, e, çelişkiler, yolsuzluklar, yalanlar, dolanlar. Bu nereden baktığınıza bağlı olayı aslında iki haber üzerinden de görülebilir galiba. Bir tanesinde e, oğlunun askerde intihar ettiğini öne süren bir baba... kanıt olarak da eski genelkurmay başkanının alnından vurulan er dediği ses kaydını gösteriyor. Elinde böyle bir delil var. Yani bunun üzerinden gidebiliyor. Diğer haberde ise kadına karşı şiddet olarak geçen bu haberde ise 46 yaşındaki bir kadın sürekli dayak yedi ve devlet koruması altında olup da bu koruma sürecinin tekrar işlemesi için bir bekleme zamanında tekrar dayak yemeye başladığı beraber olduğu ve beraber yaşadığı erkekten tekrar dayak yedikten sonra kendi sesini duyurabilmek için üzerine benzin döküp ve ateşe evet. vermiş ve kanlılıkta bakabiliyor insanlara doğru. Evet, yani, evet, evet. Yani ruh halimize bağlı olarak bütün bunlar bizi çok fena halde hırpalayabilir veya dur bir dakika ya hani toplumsal hayatın bütün bu çelişkilerini E, büyük bir umutsuzlukla çaresizlikle yaklaşmanın anlamı yok. Çaresizlik dediğimiz şey de zaten epeyce üretilmiş bir şeydir. Yani kendi kendimize ürettiğimiz bir şeydir. Ben yine de şeyi, yani bu tür bir şey, bugün kalktığımda e, bu haberleri duymak, dinlemek, yorumlamak istemezdim. Bugünkü ruh halimize bağlı olarak demek istiyorum. Dışarıda kasretli bir ara var. Yağmur yağı yok. Ee, işte ve memleketin bütün işte çelişkileri karşımızda. Şimdi bunlara söz söyleyelim, açık söyleyeyim Bazen şöyle hani bu mendiller kalsesleri şiirindeki gibi o, o müthiş bir şiir midir? Her türlü o şiirde sığınacak bir yer bulmak mümkün. Ee, diyor ki dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar biraz önce demiştim ya evet. ve dağılmış pazar yerlerine benziyor memleket yani dağılmış pazar yerlerine memleket gelmiyor içimden hüzünlenmek bile gelse de öyle sürekli değil falan neyse yani sonuçta bütün bunlar var bütün bunlar her gün yaşadığımız hayatın bir parçası bu Ee, par bu parçalar hayatın parçası dediğimiz olaylar sayısız insanın hayatını e, bitiren ya da e, mahveden olaylar. Ee, bunları çok konuştuğumuz zaman da sürekli bu kötü yanıyla uğurduğumuz zaman da bir e, çaresizlik içinde kapılıyoruz. E, kapılırız da normal olarak nereye Hı. gidiyoruz. E, buradan çıkış yok, düzelmeyecek falan öyle de bakmayalım bir yandan Mesela e, kadına karşı şiddetle ilgili bütün olumsuz örnekler yaşanıyor ama e, kadın hareketinin de uzanmaz bir mücadelesi var ve bugün geldiğimiz nokta işte küçüklenecek bir nokta değil tabi. Yani bundan e, kaç yıl öncesine göre baktığımızda. kadın hakları mücadelesi yürüten örgütler ve insanlar bu konuda ciddi mesafe almasını sağlarlar. Kadın hakları şiddeti mahkum etmek ve e, azalmasını sağlamak konusunda. Evet, evet. Aynı şey e, tabi Pınar Sene'nin e, yerinde olmayı kim ister ki kimse istemez e, bir yandan çaresizliğin en büyük kaynaklarından biridir bu. Ee, yargı yargı eliyle göz göre göre mahkum böyle bir, bir e, haksızlığa e, maruz kaldığınızda e, isyanınız çok daha büyük ama e, çaresizlik duygunuz da o kadar yüksek olur. Pınar bile çaresizliğe kapılmıyor. Sadece çok ağır üzülmendiğini söylüyor. Çok ağır e, yorulduğunu söylüyor. Ee, bizlerin de, bizim gibi insanların da evlerinden bir şey gelmez diye bir kararsızlık bir umutsuzluk içinde olmaları doğru değil. Bu tür yerlerde hep, hepimizin, her birimizin yapabileceği bir şeyler vardır. Diyor. Evet, yani bu noktada biraz önce dediğiniz gibi bu açık gazetede bu tip haberleri e, sürekli sabahleyin vermemizin, özellikle bu havalarda bu tip haberleri vermemizin insana getirdiği bir e, Bir depresif, depresif bir etkisi var <gülüyor> ama e, hazır Ömer Madra'da burada yokken kendi e, şeyimi de e, dile getireyim evet. kendi kafamdaki bu teoriyi de dile getireyim yani sürekli bir istisna halinden bahsedebilmek mümkün bu haberlerin içerisinde yani insanlar kendilerini yakıyorlar öldürülen çocuklarının peşinde koşan insanlar var yani şu şekilde gelişiyor bu kadar istisna olayı arka arkaya geldiği zaman bu istisnalar bir araya geldiği zaman bir kural haline mi geliyor? Yani içinde yaşadığımız durumda istisna hali aslında bir kural haline gelmiş. Bu durumda mı yaşıyoruz? Bazen öyle algılamaya çok müsait bir havaya girebiliyoruz. Yani Türkiye'de büyük sorunlar var. Toplumsal hayatın her alanında siyasette var. Büyük büyük sorunlarımız var. Kürt sorunu gibi, işte anayasa sorunu gibi, yolsuzluklar, devleti misairi sorunu gibi falan. Ee, öbür yandan işte e, saydığımız diğer olaylar da bunlardan bağımsız değil. Yani nasıl yönetildiğimiz, nasıl e, yönetilmek istendiğimizle ilişkilidir yaşadığımız sorunlar. E, ama senin de şöyle destekleyeceğim zaten. E, gazeteler e, iyi bir olayı, normal günlük e, yoluna giden bir günlük hayatı Haber yapmazlar doğal olarak yani şimdi biz kalkıp sabah işe gittik diye e, on binlerce kişinin, e, yüz binlerce kişinin durumunu kimse haber yapmaz. bizde radyoda anlatmayız e, ve yorum da yapmayız üzerinde. E, bu olağan akıştan sapan durumlardır zaten esas haber yapılacak evet. olanlar. Bunu da gazetecilik Ermesli'nin yüzlerine yani gayet iyi biliyor. E, bunlar e, bir arada sıralandığında e, şüphesiz sanki genel olarak böyle bir e, durumun içinde yaşıyormuşuz ya da bu olaylar her gün çok fazla ve sürekli oluyormuş gibi hissediyoruz. E, bu, bu da yani hakikaten nasıl e, helal sıcak, nasıl baş edilecek bir durumdur tam bilemiyorum. E, Gazeteciliğin ve sizin yaptığınız program türü programların biraz kaderi de böyle tabii. Sadece şeye dikkat çekmek mümkün. Yani Ömer abi yok ki, Ömer abiye buradan bizi dinliyorsa mesaj gönderelim. Yani tek, bütün olumsuz olaylar arka arkaya sıralayıp mahvolduk bittik havasını. Vermeyecek bir dil. Bununla da başarılı olduğunuzu düşünüyorum bazen ama e, Ömer abinin e, bir de e, iklim ve çevre ile e, ilgili e, kaygıları çok büyük olduğu için e, hepsi bir araya gelince sanki bizim sabah açık gazete programlarımız biraz depresyon üretiyor gibi bir hava doğuyor. Evet. <gülüyor> evet özellikle bu 2012 yılı itibariyle sürekli bir olağanüstü hal durumunda olduğundan bahsedebiliriz galiba dünyanın ve özellikle de Türkiye'nin. Evet yani şimdi e, yani bu olağanüstü hal böyle yani, e, mesela Orta Doğu kaynıyor işte iklim konusunda da durum vahim. çevre konusunda da durum vahim. E, e, ama bu vahamet yani e, yani vahametin gelmesi gereken nokta atalit değil galiba. Çünkü felaketin ne kadar yakın ve büyük olduğunu söylersek, buna inanırsak yapacak bir şeyimiz yok noktasına da gelebiliriz. Evet. Ayrıca buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani nasıl sunduğumuza ve nasıl algıladığımıza da bağlı. Çok büyüktür, çok mahimdir. Artık neredeyse geri dönülmez noktadayız dediğimiz anda yapacak bir şey yok demiş oluyoruz. bir bakma Evet orada ince bir çizgi var galiba. Bence var. Evet bence de var. Yani bir şey yapılamaz noktaya geçmeden önce yine bir şeyler yapabileceğine dair umudun hala var olduğu bir çizgiden de bahsedebilmek evet, mümkün işte oluyor. Evet bu, bu da bu da bütün o gündemi değerlendirirken, bütün bu kötü haberleri okurken yorumlarken e, belki de sakınmamız gereken havalardan biridir. Oyun mudur dersin. Oyunun bir sakıncası yoktur. Bazen oyun oynamak bazen değil bence. Hayatın içinde evet. oyun son derece önemlidir. Bu kendi kendine kandırma ve e, başkalarını aldatma başkalarını kullanma amacına yönelik olmadıkça ki ben bu oyun e, meselesini e, oyunun toplumsal işlemi üzerine bir denimi yazmış Yuhan Huizinga'dan birkaç kere daha burada aktarmıştım bu programlarımızda da yazılarında da evet. Homorudens Diye. Evet. Oyun oynayan insan e, şeklindeki kitabından. Ya bular, e, hani e, oyunla, e, daha doğrusu kendini kandırma ile oyun arasında, işte polgamnuculukla iyimserlik arasında, hep ince çizgiler var ve her birimiz kendi alışkanlıklarına, kendi eğilimlerine, kendi e, algısına göre bu çizgiyi e, belirliyor. Yani çizgiyi ne kadar. taşırdığını, ne kadar ince, ne kadar kalın çektiğini, hepimizin kendi hayat hikayesi belirliyor zaten. Evet, özellikle bu son 2-3 ayda yaşadığımız, bu, bu bahsedilen, bahsettiğiniz homo ludens oynayan insan şeyine evet. çok uygun. Ama bu oyun hep bir olumsallık taşıyacak manasına da gelmiyor galiba. Ya hasta değil zaten. Evet. Oyunun kendi kendisi sadece olumluluk, iyiyseklik üretmek anlamına gelmiyor ki. Ee, çok daha karmaşık bir algı ve ilişki e, dünyası yaratmayı öneriyor e, gerçeklikle. Yani gerçeklikle hayatla ilişkide e, sürekli oyun oynamak zaten mümkün değiliz. İzin vermez hayat bize bunu. Sadece biraz önce hani inci çizgiden söz ettik ya. Bazen o ince çizgiyi bir kendi kendimizi şekillendirebiliriz. Bir eskiz. Ee, falan çalışması için olduğumuzu düşünebiliriz İşte biraz bükebiliriz Biraz ee, Kavişli yapabiliriz inceltebiliriz, Kalınlaştırabiliriz ee, Bu şekilde Hani e, şeyden geldik Baştan e, pek çok Olumsuz olayı arka arkaya sıralıyoruz e, Onlarla işte sanki bütün hayatımız Çevriliymiş gibi bir Algıya kapılabiliyoruz E, hayatta yaşadığımız ülkede de pek çok olumsuzluk var ama bunları konuşurken nerede nasıl bir dille e, yaklaşacağız. Meselimiz buydu. Oradan gelmiştik oyun meselesine. Evet. E, biz de aynı şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. bu. Bunları anlatmaya ya da bir aktarıcılık yapmaya. Evet. evet, evet Kolay gelsin. Teşekkür abi. Tekrar geçmiş olsun e, diyelim. E, bir an önce buraya dönsün. Yoksa bu yükseğin için çok fazla can. Tamam oldu Ömer, Ömer abi bu işi e, nasıl olsa biraz daha fazla e, alışmış olarak gürütüyor Ama sağlığına kavuşsun gelsin Evet i̇şte Çok sevgilerimizi de buradan selamlarımızı Teşekkürler Mithat Bey Görüşmek üzere o zaman Görüşmek üzere Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar